Bu insanların maaşlarını veren benim diyen bu adam sonunda sizleri ben yarattım demeye başladı. İşte Dakyanus, işte yiğit gençler ve işte Allah'ın büyük bir mucizesi. Ben İmparator Dakyanus. Ephesus şehrinin yerlerin ve göklerin hükümdarı benim. Siz hepiniz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 Hepinizin hayatı benim ellerimdedir Yaşasın Ulu İmparator Dacianus Yaşasın İmparator Yaşasın Dacianus Dacianus'un ilkelerinden asla şaşmayacağız Uf. Hava nasıl da serinliydi Yağmur yağacak galiba bulutlara baksana Rabbimin mülkünü sulaması. Zavallı Dachyanus. Gökten suyu indiren Rabbim. Yerden bizim için bin türlü rızık çıkarıyor. Bir sofra kuruyor Kimek Selina. Dünya memleketi. En güzel ikramların bulunduğu bir ziyafet sofrası. Her işte müthiş bir sanat. Dehşetli bir ahenk. <Gülüyor> Kitap gibi bakmasını bilenen nice ibretler vardır ah, ah Bak geçti. Eh, yaz yağmuru gördün mü? Bak geçti işte imla. Bulutlar temiz ıslak bir bez gibi gökyüzünü sildi sanki. Şu göz kırpan yıldızlara bakın Meksilina. <Gülüyor> Yıldızlar. Kimisi dünyadan kat kat büyük, kimisi dünya kadar bir sürü gezegen. Her biri bir kutlu tesbih içinde durmadan dönüyor.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 ve doğrulmandır. Hiçbir şey ona eş ya da denk değildir. O Musa aleyhisselamın ve öncekilerin Rabbi olan Allah'tır. Aman! Kralazetleri, kralazetleri büyük bir tehlike var. İrtica, irtica tehlikesi.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 bu güzel hayattan olmak ne kötü Ne konuşuyorsun öyle kendi kendine ee, Niçin hala buradasın Çağır demedin mi sana mi Gidiyorum kralım gidiyorum Hadi. Gidiyorum hemen çağıracağım ee, ay, e, Siz burada mısınız Yemliya Hemen kardeşlerini topla Dakyanus sizi bekliyor Neden görüşmemizi gerektiren bir şey yok ki e, Bilmem çağırıyor işte Mithrina Mekselina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 Vezir nerede? Buradayım kralım. Dediklerini işittin mi? Şey kralım. İşittin mi dedim sana? İşittim ama. Ne dediler? E, ben... Bizi doyuran, giydiren, hastalanınca iyileştiren... ...her şeyin sahibi hakime olanın kulu olduklarını söylediler. Peki... ...sizi doyuran kim? Elbette sizsiniz onu kralım. Giydiren? Elbette siz. O halde kimin kuludur bunlar? Fakat onu kıralım. Defol! E... Defol! Hala konuşuyor. Bir kelime daha söylersen... Aman Ulu aman siz haklısınız. <gülüyor> Çıkabilirsiniz sevgili yeğenlerim.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 Fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Anlayamadım. Dacyanus. Minova'ya gitmeyecek mi? Evet. Herkes orada gönlünce eğlenirken... ...bu zindancı burada bizi bekleyecek. Hey zindancı! Senin bizden ne farkın var? Gebir parmaklıkların dış tarafında bulunmak... ...hürriyet mi dersin? Cevap vermiyorum. Demek ki bizimle konuşmasını yasaklamışlar. Allah büyüktür. <Gülüyor> vakit hayli ilerledi. Ben namaz kılıp yatıyorum. Kalkın. Metelina. Metelina. Çok güzel bir rüya gördüm. Kalkın. Ah, hayırdır inşallah. Sabah oldu mu ki? Rüya mı gördün? Evet. Rüyanda çok yakışıklı iki delikanlıyla tanıştım. İki genç.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 Önce, sonra Ay, yani oh. şeyde, Peki, tamam <türer> çok güzel. Tamam Tamam çok güzel Hemen başlayabiliriz Dacyanus Ninova'ya gitti mi acaba Öğrenirsin. Zindancı Senin için üzülüyorum Nedenmiş o Herkes Ninova'ya gitti Çılgınlar gibi eğlenecek Sen burada kalacaksın Biliyorsun biz Dacyanus'un yeğenleriyiz Biliyorum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 Şimdi bu da nereden çıktı? Bak Zindendi seninle dost olalım istiyoruz. Şimdi sen bizi evet. gözet ki imkan elimize geçince biz de seni gözetelim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Dacyanus şehirden gidince gel yaklaş biraz. Bak anlatayım gel. sana şimdi. Evet? Yol masrafların bana ait tamam mı? Aa, aslında karım çok istiyordu. Ninova'da akrabaları var. İyi ya işte bulunmaz fırsat. Siz ne yapacaksınız?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 Bak günler geçip gidiyor. Senin de biraz olsun yaşamaya hakkın var değil mi? Durun bakalım, durun, durun. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurtulduk Meslihna. Rabbim yardım etmeseydi zor çıkardık şehirden ya Evet, sanki gören gözleri görmez oldu değil mi? Peki, şimdi nereye gideceğiz Yemliha? Karşıki daha doğru gideceğiz Meslihna. Saklanalım çoban görmesin bizi A Bak şu çalıkların içine gizlenebiliriz Fakat bakın bakın Çoban köpeğiyle doğruca yanımıza geliyor sanki Görünme saklan. saklan Kimden neden gizleniyorsunuz Biz sizi bekliyoruz Bizim bekliyorsunuz Evet peki geleceğimizi kim bildirdi size Fazla sormasanız O zaman izin verin de biz gidelim Ben de sizinle geleceğim Biz Allah için hicret ediyoruz Biliyorum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 Şu Pınar'ın başında, şu Ulu Çınar'ın gölgesinde azıklarımızı yesek diyorum. Sonra yanımıza biraz da su alarak yolumuza devam ederiz. Olmaz mı? Olur tabii. Karnımız da çok acıkmıştı hani. Size taze süt ve yoğurta ikram edebilirim. Hadi buyurun bakalım. Uzaktan bu tarafa doğru üç kişi geliyor. E, saklanalım Hayır hayır saklanmaya uzun yok.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 Evet. evet, evet, Doğru. Bizde de aynı aynı halleri bizde yaşıyoruz. Biz de kimseden. <gülüyor> Çok güzel Şimdi ne yapıyoruz? Kefeşte tayyuş Şimdi siz daha doğru yürüyün. Ben şu su tulumunu doldurayım, size yetişirim yemliha. <gülüyor> Hava ne kadar da sıcak.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 Evet Rabbimiz bize yardım edecektir bu Hep beraber dua ederim. Allah'ım. Allah yüce Rabbimiz. Sen, sen her şeyi, şeyi gülensin. Bizim, Bizim halimizi de iyi. Iyi sen, sen biliyorsun. Bize tarafından rahmet ver. Bize bir kurtuluş yolu hazırlar. Allah'ım. Allah'ım. Allah yüce Kıralım, onu kıralım. <gülüyor> felaket, ben size dememiş miydim? Felaket. Neymiş felaket? Kaçmışlar. <gülüyor> Git işine Şenliklerin damağındaki tadını bozma. Yemli abi <gülüyor> arkadaşları. Yenlerim. Evet, kaçmışlar. Peki adamlarım ne yapmış? Uyumuşlar mı? Bana zindancıyı çağırın. E, buradayım efendim. Neredeler? E, bilmiyorum efendim. Kaçmışlar.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 Bundan sonra muhteşem sarayınızın lezzetli yemeklerini... ...güzel elbiselerini... nefis içkilerini... seçkin sözlerini nerede bulabilirler ki? Kendilerine yazık etmişler. Ey kralım... ...sen onları bir görsen... ...uykuda oldukları halde uyanık gibiler. Sağa sola dönüyorlar. Köpekleri de mağaranın girişinde... ...ön ayaklarını uzatmış yatıyor. Halleri öyle korkunç ki ulu kralım... Oğlum karalım ben korkuyorum. Kork korkuyorum. Haz, haz, haz. ki korkuyorsunuz gidelim öyleyse. Meslina Meslina Meslina Manuş kuş Neber Bizi sen mi çağırdın yerine Evet ben çağırdım Sabah olmuş Kalkın hadi kalkın yeter Uyudunuz artık namazlarımız geçecek Neredeyse hadi. Abdest almak için Suyumuz var dün Pınar'dan Doldurmuştuk ya iyi düşünmüşsün Kefeş Tatayüş tertemiz ve Taptaze bir sun. ne kadar güzel İzin verirseniz önce ben abdest alayım Benim karnım çok acıkmış bir ya. Benim de.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 Dacyanus şenlikten döndü mü acaba? Abo! Dacyanus'ta kim? Ben öyle birini hiç duymadım. Allah Allah! E şurada bir pınar vardı. Ben kendimi bildim birileri... ...burada koyun otlattırırım. Dediğim pınarı hiç görmedim. Kendimi yabancı bir ülkede gibi hissediyorum. Rabbi neler oluyor anlayamıyorum. Sana kolay gelsin çoban kardeş. Sana da uğurlar olsun kardeş... Allah işini rast ettersin. Bu çoban Allah'ı biliyor demek. Allah Allah. Allah Allah. Şehrin kapısındaki yazıya bakın. Allah'tan başka ilah yoktur. Şurada ekmekçi var. Önce ekmek alayım. Ekmeklerin parasını alır mısınız? Bu parayı nereden buldun sen? Neden sordunuz? Bu para şimdi geçmez. Üzerindeki tarihe baksana. Daha dün şehirden ayrılırken yanımıza almıştık. Dakyanus'un parası. Dacyanus da kim? Kral Dakyanus canım bilmiyor musunuz? Ha anladım. Paranın üzerinde resmi bulunan kralı söylüyorsun. Hazine bulmuş. Saklamaya çalışıyor. Hemen çırağı kadıya göndereyim haber vereyim.